Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Inelhamdülillahi nahmedu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve ne'ûzu billahi min şurûri enfüsina ve min seyyiati Men yehtedihillahu felehu mudilleh ve men yudille fele hadiyale. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammedan abdühu ve rasulüh. Emma ba'd. Men tukilme 35. madde. İsmail bin Sümeyi el Hanefi, Müslim, Ebu Dağut ve Nesai rivayette bulunmuşlar. Enes Radyaland'dan ve bir taifeden rivayette bulunmuş. Sika diyor Zehebi. Ee, harcilerdendir. Bu yüzden Cerir onu terk etmiştir. Yani ondan rivayet terk etmiştir. İbn-i Sika demiştir. Ebu Nuaym 40 sene ne Cuma namazında ne cemaatte Görülmedi. Cevb-i nakli bunlar. Ahmet, e, Estağfurullah, e, İsmail bin Sümeyye el Hanefi, Ebu Muhammed el Kufi künyesi, Enes Radyaland'da, Malik bin Umeyre el Hanefi'den, Ebu Rezî'den rivayette bulmuş. Kendisinden Şube, Sevri, İsrail ve başkalar rivayette bulmuş. Ahmet, i̇bn Ma'in, Abdullah bin Numeir, El-Icli, Ebu Davud ve başkaları Sika olduğunu söylemişler. İbn-i Sa'd, İnşallah Sika'dır demiş. Bukhari, Yahya bin Said el-Kadda'ndan naklen şöyle diyor. Hadis konusunda onda sakınca yoktur. Rivad konusunda onda bir sakınca yoktur demiş Yahya bin Said el-Kadda'ndan. Tarif-i Kebir'de naklediyor Bukhari bunu. Eee Buhar şey İbn Hacer bu görüşü Buhari'ye nispet ediyor. Bu hatadır. Yani doğrusu Yahya bin Said el-Kat'anın sözünü naklediyor Buhari. selam ve tuva. Nesai onda sakınca yok demiş. İbn Adi Hasenul Hadis demiş. Ya'uzzu hadisi hadisuhu yani e, onun had rivayeti değerlidir manasında. Ve huve indilla be sebi Hacanjay yoktur. Fesevi yine la be sebih demiş. Ebu Hatim saduqun salihun demiş. Eleştirenlere gelince Cerir bin Abdulhamid eee görüşündeydi. Ondan yazmıştım sonra terk ettim demiş Cerir bin Abdulhamid. Ebu Nuaym diyor ki İsmail el-Beyhesi, yani bu İsmail bin Sümeyyî el ya ismi, bunu Beyhesiye fırkasına nispetle İsmail el-Beyhesi diye zikrediyor. Ee, mescide 40 sene komşuluk etti. Yani mescide yakın olmasına rağmen, ne cuma namazında ne cemaatlerde görülmedi. 40 sene boyunca diyor. Bu Beyhesiye fırkası Allah'u Lehm' şeyler gibi, bu ibadiler gibi. Yani e, zalim yöneticiye karşı ayaklanmanın vacip olduğu görüşündeler fakat e, yine kendileri gibi itikad etmeyenleri de kafir sayıyorlar. Fakat büyük günah sahiplerini tekfir etmiyorlar. Ancak işte kadı ona e, hat uygularsa yani hükmetmesi yaparsa o zaman küfretmederiz diyorlar. Yöneticiye ayaklanmanın, yani zalim yöneticiye ayaklanmanın vacip şu meselesine ibadilerle müttefikler. Bunlarda tekfir var ekstradan yani. Kendileri gibi inanmayan tekfir ediyorlar. Beyhesiye fırkası. Bu fırkadanmış yani. Harcilik dışında ve Ali radıyallahu anh'a dışında Burabi'nin e, cerhine dair bir şey Yok netice olarak Sika'dır. Bidat'in desteklemediği sürece yaptığı rivayet Hüccet'tir. Cuma ve cemaatleri terk etmesine gelince kendi sahibi olduğu batıl itikadından dolayı yapıyor bunu. Bu da iştahat neticesine ulaştığı bir şey. Batıl bir şey dahi olsa bu işteat neticesine ulaşan bir görüş. Evet, divanda haricilerdendir. Cerir bin Abdülhamid önce ondan rivayet etmiş, sonra terk etmiştir demiş. Yahya bin Mayim ve başkalarının tefsik ettiğini nakletmiş. Mughni'de de aynı şeyler söyleniyor. Mizanda herhangi bir hüküm de bulunulmuyor ve Estağfurullah, Mughni'de hakkında hüküm verilmiyor. Mizanda tefsikiyle, sika oluşuyla amel edileceğine işaret ediyor. El-Kaşif'te de sikadır, onda bidat vardır deniliyor. Evet, 36. İsmail bin Abdurrahman Es-Süddi, El-Kufi. Evet. Müslim mutabat olarak rivayet etmiş ve Sünen sahipleri rivayette bulunmuş. Zihedi, Enes Radyalan'tan rivayette bulundu ve Ebu Hureyre'yi gördü demiş. Bazıları Sikab buldular demiş. Ebu Hatim La yuhtecce bih demiş Ebu Züra'da leyyin demiş gevşek demiş evet İsmail bin Abdurrahman bin Ebi Kerime es süddi süddeye nispetledir ee, o da kapı demek Ebu Muhammed el kufi künyesi 127 senesinde hicri vefat etmiş tabiinden birisidir ve bu Süddi el-Kebir diye bilinen yani sıkha olan Süddi el-Kebir Süddi es el ee, Muhammed bin Merwan es-Süddi'dir o metruk hadis uydurmakla itham birisi bu o değil Enes bin Malik'ten İbn Abbas'tan ve başkalarından riayette bulunmuş Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, ve Ebu Hureyre'yi radıyallahu anh, görmüştür ve daha başka sahabeleri de görmüş kendisinden Es-Sevri yani Süfyan Es-Sevri şube Ebu Bekir bin Ayyaş ve bir topluluk rivayette bulunmuşlar. Zehebi burada bazıları Sika buldu diye e, zikretmiş. Ahmet bin Hanbel ve El-İcli Sika olduğunu söylemişler. Ali ibnül Medini El-Kadda'ndan yani Yahya bin Said El-Kadda'ndan La-Besebih dediğini ve onu e, Hayırdan başka bir şeyle zikreden Kimseyi işitmedim Dediğini naklediyor Ali İbni Şeyden kattağından ee, Ve hiç kimse onu terk etmemiştir Yahya bin Mayin Abdurrahman bin Mehdi'nin yanında Onu zayıf saymış Sütte'yi Bunun üzerine Abdurrahman öfkelenmiş Yani o zayıf sayılamaz diye Öfkelenmiş ee, İbn-i diyor ki Birçok şeyhleri vardır, onlardan hadisleri rivayet etmiştir. Benim indimde, bana göre o müstakimul hadistir. Saduk'tur ve la be sebi, sakınca yoktur diyor. Es-saci, Saduk'un fihi nazar demiş. Yani Saduk'tur, onda bir şüphe var yalnız. Yani bir e, sanki ufak bir problem var gibi zikretmiş. İbn-i Ban da zikretmiş ve şöyle diyor. Nesai, el Kuna'da salih dedi demiş. Başka bir yerde de onda sakınca yoktur diyor. El-cezeri sika memun demiş. Yahya bin mayin zayıf saydığı geçmişti. Abdurrahman bin Mehdi kabul etmese de. Ebu Zür'a demiş. Ebu Hatim, hadis yazılır fakat onunla hüccet getirilmez demiş. E, Leys bin Ebi Süleymden onun şöyle dediği rivayet edilmiş. E, Kufe'de iki tane yalancı var, birisi öldü. Es-Süddi ve Kelbi demiş. i̇bn diyor ki bu sözden sonra, böyle diyor. Fakat e, Leys'in kendisi Südddi'den daha zayıftır diyor. Ukayli zayıf diyor. Ee, Hüseyin bin Vakıt'tan şöyle dediğini nakletmiş Ukayli. Kofiye geldiğimde Sütli'ye gittim ve ona e, Allah'ın kitabından bir ayetin tefsirini sordum. Bana rivayet etti. Meclisi tamamlamamıştım ki e, onun Ebu Bekir ve Ömer radyalanmaya... Hakaret ettiğini, dil uzattığını işittim. Ee, bir daha da ona gitmedim. Böyle dediğini nakletmiş. Netice olarak kendisinde şiirlik bulunan bir Saduk ravidir bu. Ee, onun Evbakir ve Ömer radyalanmaya dil uzattığı aşırılardan olduğunu, aşırı şiirlerden olduğunu gösteriyor. Lakin burada şetmetmesi, yani dil uzatması sarahat yoluyla olmamıştır. Yani bu tasrih edilmemiş. Yine En-Ne'maremâkiz menkenne muhalife mesep yani onu yalanla suçlayan ancak onun mezhebine muhalif olan birisi yani mezhebi bir şeyden dolayı yalanla suçluyor diyor. İmam Ahmet İcli e, e, İbn-i al Yahya bin Said Al-Kad'dan e, onu Sika saymışlardır. Doğrusunu Allah bilir. Netice olarak Saduh yani. Hasen rivayetleri. 37. İsmail bin abdilmelik bin Ebi Süfeira Ebu Dağıt ve Tirmizi cevzi var. Nesayle ise kavi demiş. Sadece bunu zikretmiş Zehebi. Evet. He, önceki ravi hakkında, Es'ud'da hakkında Zehebi'nin El-Keşf'te Hasen-ül Hadis dediğinde aktarmış olalım. Yani hadisin hasen olduğu görüşünde Süddi'nin. Ee, geldik İbni Ebi Süfeira'ya Ebu Davut Tirmizi İbni Maci ve başkaları rivette bulunmuş İsmail bin Abdülmelik bin Ebi Süfeira Sad ile ee, evet. El Esedi El Mekki nispesi Ebu Zübeyir'den Said bin Zübeyir'den ve başkalarından rivette bulunmuş kendisinden Ebu Nuaym Halad bin Yahya Veki bin el-Cerrah ve Süyanes Sevri rivayette bulunmuşlar. Onun hakkında Sıka diyen birisi yok. Ee, en yüksek tadil ifadesi de Leysebihi Be's ve benzer lafızlar. Yani tadilin üçüncü mertebesinden lafızlarla. Yine Cerh olarak da onun veya mütteğim olduğunu gösteren bir ifade de yok. Yani Nesai'nin burada Leysebil Kavi dediğini aktarmış. Netice olarak bu raviyle hüccet getirilmez. Tek başına hüccet olmaz. Lakin hadisi yazılır. Çünkü zayıflığı hafiftir. Ha hafızası cih cihetinden yani Leysebil Kavi kuvvetli değil. Tek başına hadisi zayıftır yani hulasa. Duafa Et duafa bel metrukinde Zehebi bir şey dememiş. El-Kâşif'te Bukhar demiş ki hadisi yazılır. Buhari hadisi yazılır demiş bunun hakkında. Mughni'de ve meşşâhu ba'duhum Yani başkaları da bu yol üzerine hareket ettiler demiş. Böyle. Evet, 38. İsmail bin Ayyaş, Ebu Utbe el-Humusi Şeyh-ü Şamların Şamlıların Şeyhi İsmail bin Ayyaş. Sünen sahipleri veya bütün cemaat. Ah, Ayn ve H neydi? Kütübistle miydi? Ayn ve H kütübistle. Sünen ve, ve, ve Erba'ymiş. Aleyküm Tek Ayn hepsi. Ayn ve H var burada. Sünen ve Erba'yı dahüccet getirmiş bununla. Ee, Zehebi diyor ki bil kavi. Kuvvetli değil Hicazlılardan rivayeti Münker ve zayıf Şamlılardan ise öyle değildir Çünkü biliyorsunuz İsmail bin Ayyaş Şamlı, Humuslu Hicaz'a yerleştiği zaman Orada hafızası bozuluyor Bu sebeple Hicazlıların Ondan yaptığı rivayetler Veya bunun Hicazlardan yaptığı rivayetler Münker, zayıf ama Şamlılardan rivayet ediyorsa ve yaşamlar ondan rivayet ediyorsa bunlar sahih. Yine Zehebi Yezid bin Harun'un ben ondan daha iyi ezberleyen birisini görmedim dediğini aktarıyor. Ebu Hatim ise leyin diyor. Gevşek diyor. Bukhari demiş ki Zehebi'nin dediği şeyi söylüyor Bukhari. Eğer humusullardan rivayet ederse sahihtir Burada diyor ki Zehebi ek olarak bununla beraber eee Buhari onunla ücret getirmemiştir diyor. Yani Humuslulardan rivayet ettiğinde sahiptir rivayeti diyor Buhari ama onunla sayında ücret getirmemiştir diyor vallahi alep. Evet Zehebi'nin sözleri bu kadar. İsmail bin Ayyaş bin Süleym, Ebu Utbe el-Ansi, 181 veya 182 yılında vefat etmiş. Ali bin Yezid, estağfurullah, Muhammed bin Ziyad el-Elhani'den, Safvan bin Amr'dan ve el Evzay'den rivayette bulunmuş. Kendisinden Muhammed bin İsa El-Tabri, El-Ameş ve başkaları rivayette bulunmuşlar. Netice olarak Şamlılardan rivayetinde hüccettir. Başkalarından rivayetinde hüccet değildir. Şamlılarda erken Şam bölgesi, yani Humus falan, Hicaz dışındaki Şam bölgesi, başkalarından rivayetinde hüccet değildir. Ee, on hal tercümesi kitaplarda genişçe anlatılmıştır İsmail Günay Yaşın. Zehebi El-Muni'de şöyle demiş, Şamlılardan rivayetinde saduktur. Ee, Hicazlardan rivayetinde ise cidden muzdarip, çok muzdarip yani çelişkili rivayetler var demiş. Divanda Şamlar dışında zayıftır denmiş. El-Kâşif'te Şamlıların alimi demiş ee, ve hakkındaki sözleri nakletmiş. Mizanda Ehl-i Şam'ı, Şamlıların alimi e, öldüğünde kendisi gibi birisini bırakman demiş. Yani vefat ettiğinde onun gibi birisi kalmadı. Yine Tezkiretül Huffaz'da övmüştür onu. Övü de bulmuştur. Ee, Tezkiretül Huffaz'da şöyle diyor. Ne Şamlılardan ne Iraklılardan, İsmail bin Ayyaş'tan e, daha iyi ezberleyen birisini görmedim. Bu sözü aktarıyor. Cerh ve Tadil'de İbni Ebi Hatim'in Cerh ve Tadil kitabında Ebu Hatim'den leyindir hadisi yazılır Ebu İshak el Fezari dışında ondan rivayetten çekinen kimse bilmiyorum demiş Ebu Hatim Bukhari'nin sözünü mizanda tam olarak aktarmış eğer beldesinin halkından rivayet ederse sahihtir, başkalarından rivayet ederse onda şüphe vardır demiş Bukhari. Tarül kebirde. Ee, Ebu Abdillah Şamlardan rivayetinde en sahih odur demiş. Şamlardan rivayetleri sahihtir yani. Başkalarından rivayetinde zayıf. 39. İsmail bin Mücalit bin Said el-Hemedani, Mücalit bin Said'in oğlu, buna Bukhari işareti vermiş. Ve şöyle diyor Zehebi, Yahya bin May'in şeyhidir. Bukhari, Saduk dedi. Ebu Zura, Vasat demiş. Yalanlanacak kimselerden değildir demiş. Nesai leysabil kavi demiş, kuvveti değil demiş. Zehbi bunları aktarıyor. İsmail bin Mücâlid bin Said el-Hemedani, Ebu Ömer el-Kufi, Sünnel el-Bağdadi. ve Bağdat. Buhari ondan tek bir hadis rivayet etmiş. Ebu Bekir radıyallahu teh hakkında. Ee, babasından, yani Mücalik bin Said'den, Simah bin Harp'tan ve Abdülmelik bin Umeyr'den rivayette bulunmuş. Kendisinden oğlu Ömer, rivayette bulunmuş, Cahya bin Mayn Ahmet bin Ebi Tayip ve Osman bin Ebi Şeybe rivayette bulunmuşlar. İbn-i olduğunu söylüyor. i̇bn Ebi Şeybe yine sıkı olduğunu söylüyor. İbn-i yine şöyle demiş, onda bir sakınca yoktur, Leysi Bi Bes demiş. Zaten i̇bn bu sözü sikka manasında olduğunu ikinci dersten hatırlarsınız. Ee, Ebu Zür'a ve Bukhari'nin onun hakkında sözleri var. Yukarıda aktarmıştık az önce. Ebu Zür'a vasat diyor. Yalanlanacak kimselerden değil. Bukhari de saduk diyor. i̇bn Adi demiş ki, o babası Mücalib'den daha hayırlıdır. Hadisi yazılır demiş yani babası Mücalid bin Said zayıf birisi. Yani rüretleri terk eden birisi. Ee, yine Ebu Davud da babasından daha sağlamdır demiş. İbn-i İbban da zikretmiş ve yuhti demiş. Yani hata eder demiş. Sıkadır ama hata eder demiş. Eleştirenlere gelince Nesai'nin sözünü Zehebe aktarmıştı Leysebil Kavediye. El-Cüzecani gayrı Mahmud demiş. Yani övülecek birisi değil demiş. ahval Rical'de. El-Ecli-Leysebil-Kavi demiş yine. Ee, ukayli hadisine tabi olunmamıştır. Yani münker rivayetleri var demek istiyor. Tek kaldır rivayetleri var demek istiyor. darih Kutni onun zayıf olduğunda herhangi bir şüphem tereddüm yok demiş. Hakimin sualatında, darih sorduğu sorulara dair sualatında aktarılıyor bu da. Netice olarak bu hata eden bir ravi. Bu yüzden bazıları Leyin görmüş. Fakat onun hakkındaki söz çok hata yapan biri olduğu değil. Yani hata yapan biri olduğu. Zahirinde az hata eden birisiymiş demek ki. Bu yüzden bazıları da sika görüp e, muhalif olmadığı sürece hüccet görmüşlerdir. Yani başka sikalara muhalefet etmediği sürece bunu hüccet kabul etmişlerdir. Mizan'da Zehebi zikretmiş ve ee, bu Bukhar'ın lafı, sözü, buradaki saduk sözü ne tarül kebirinde ne tarül sağırinde bulunamamış ama Bukhar'dan böyle naklediyor Zehebi. <gülüyor> e, vasat Vasat deniliyor. Doğa ve metrokinde ve divanda saduk demiş Zehbi sadık oluşunu tercih etmiş. Nesai Kavi diyor. Yine el-Kerçide sadık olduğunu tercih etmiş ve hakkındaki söylenenleri nakletmiş. Evet, netice olarak sadık bir ravi. 40 Useyd bin Zeyd el-Cemmal Bukhari rivayette bulunmuş. Diyor ki Zehbi Bukhari ondan mahrunen rivayette bulunmuştur. İbn-i onu yalançı saymıştır diyor. Yalanla itham etmiştir. Yalanlamıştır veya. Zeheb'in nakli bu kadar. Ee, Useyd bin Zeyd bin Nücey el-Cemal cim ile ha ile yazılırsa hammal olur. Fakat cim ile. El-Hâşim'i Onların azatlısı olduğu için Haşimoğulların azatlısı olduğu için Haşimi'nin nispesiyle anılıyor. El-Kufi yani Aslen Kufeli Bukhari'nin şeyhidir. 220 yılından önce vefat etmiş. Bukhari'de sadece makrun olarak bir rivayeti yer almış. Huşeym'den, Şüreyk'ten, Leis'ten, İbn-i Mübarek'ten ve Bir Topluk'tan rivayette bulunmuş. Kendisinden Ebu Kreyb İbn-i Vare, İbrahim el Harbi ve başkaları rivayette bulunmuş. Bu İbn-i Vare, de hocası biliyorsunuz. Yani o dönem meşhur imamlarından. Evet, imamların bu ravi hakkında, yani Usseyd bin Zeyd el Cemmal hakkındaki sözleri hep cer şeklinde, hep eleştiri. ''En iyi söylenen şey Bezzar'ın ihtemele hadisuhu ma şi'iyeti şedide fihi'' Yani şiilik varmış. şiddetli bir şiilik varmış kendisinde. Ee, ''Zayıftır, lakin yalanla ve hadis uydurmakla itham edilmemiştir. Ancak i̇bn Mayn sadece o yalanla itham etmiş. i̇bn Hacer diyor ki, İbn-i Mayn burada ifratta bulunmuştur. Onu yalanla suçlayarak diyor.'' Ve i̇bn Hacer diyor ki, e, hiç kimsenin onun hakkında tevsike dair bir ifadesinde görmedim diyor. Yani Zehebi'nin <gülüyor> burada hiç kimsenin sika görmediği birisini zikretmesi de kitabın şartına uymuyor normalde. Ama zikretmiş işte. Herhalde sırf Bukhari mahrunen rivayette bulundu diye zikrediyor. Allah'ı alim. Evet. İbn-i yalan yalanlaması İbn-i tarihinde geçiyor. Abbaset Devri'nin e, rivayeti olan tarihte geçiyor. 41. As bin Suvar el-Kindi Müslim, Tirmizi Nesai Şabinden ve başkalarından rivayette bulunmuştur. Ebu Züra onun hakkında leyin demiş ve zayıf saymış. Nesai ve başkaları da yine zayıf demişler. Burada da herhangi bir tefsik zikretmiyor Zehebi. Şeyde El-Muni'de demiş ki, zayıflardandır. Müslim'in mutabat olarak rivayet ettiği zayıf ravilerdendir demiş el de El-Kâşif'te Saduh demiş, Ebu Züra onu leyin gördü demiş. Divanda Salihul Hadis, e, cemaat bir toplu onu zayıf saydı demiş. Ve mizanda herhangi bir hükümde bulunmamış. Bu Eşas bin Suvar el-Kufi, el-Kindi, en-Necjar et-Tevabiti. Netjar yani marangozmuş demek ki mesleğine nispet. Ee, huve sahibit tevabit, sanki tabutlar, tabutcu olabilir yani. Ona nispet olabilir. Basra kadısıymış aynı zamanda. Sakî füllerinde azatlısıymış. Ee, evet. 136 senesinde vefat etmiş veya 140 iki tane kabul var 166 veya 140 diye Müslim mutabat olarak rivayette bulmuş min şu yani Müslümanın ondan rivayette bulunması şeyhlerinin büyük kimseler olması sebebiyleymiş yani eşasın rivayette bulunduğu şeyhlerinin büyük kimseler olması sebebiymiş. Bu eşas Hasan el Basri'den, Ali bin Sabit'ten ve Şabi'den rivayette bulunmuş. İbn-i Ebişeybe'de çok görürsünüz eşas yoluyla Hasan el Basri'den rivayetlerini. Kendisinden Şube, Sevri, Huşeym ve Bişir bin Meymun rivayette bulunmuşlar. Netice olarak bu Rabi zayıftır. Cumhur onu zayıf görmüştür. Çokça hata yapmasından dolayı Allah en iyi bilendir. Fakat zayıflığı hafiftir. Yani e, mutabat ve şahide elverişlidir. Evet. E, Nesai daif diyordu. Bunu et duafa da kendi eserinde zikretmiş. Yine e, Nafi'nin asabından olan zayıfların tabakasında zikretmiş bunu Nesai'i fa avel metrukinde eşhas bin suverne kuhyuta ve hu burada eşhasın kendisine itibar edilen yani rivayeti yazılan ve en zayıflarından olduğunu söylüyor nafiden rivayette bulunanların en zayıflarından yani şey kendisi zayıf tek başına zayıftır rivayeti fakat mutabata şayi değildir netice bu 42 Eş'az bin Abdullah el-Haddani Dört sahipleri rivayete bulmuşlar. Ve Zehebi diyor ki Enes'den ve şehirden. Allah'u Alem Şehir bin Havşebi kastediyor burada. Şehirden rivayete bulmuştur. Sika diyor Zehebi. Ukayli e, hadisinde yanılgılar var demiş. Rivayetlerinde yanılgıları var demiş. Zehebi'nin nakilli bu kadar. Evet. Eee Buhari sahih dışında ondan rivayette bulunmuş. Eşas bin Abdullah'tan Eşas bin Abdullah bin Cabir el Hattani el Basri el Ama. Demek ki görmüş. Ebu Abdullah künyesi Abdülgani el Ezdi Eşas bin Cabir. E, yani dedesine nispetle Eşas bin Cabir diye de zikredilmiş bu râvi. Eşas el-Ama yani körlüğüne nispetle Eşas el-Ama demişler. Ve Eşas el-Ezdi demişler. Yine Eşas el-Hameli demişler. Bu nisbelerle de zikretmişler. Bezzar el-Hattani ile Eşas el-Ama'yı farklı kişiler olarak değerlendirmiş. Bunların ayrı olduğunu söylemiş. doğrusunu Allah bilir. Bu Eşas bin Abdillah bu Eşas bin Suvar'dan farklı, e, bu da Hasan el Basri'den rivayette bulunmuş. Yine İbn-i ve başkalarından rivayette bulunmuştur. Kendisinden de Şube, Hammad bin Selem'e ve el kattan rivayette bulunmuşlar. Yani bu da gösteriyor ki, Şube an Eşas an Hasan diye bir rivayet geldiği zaman bu bayağı karışık bir rivayet demektir. Eğer künye e, nisbe falan verilmezse iki ravi birbirine karışabilir. Nesai Sika bunu. Eşas bin Abdullah Hattani. i̇bn Ma'in Mayn Hakeza Sika demiş. Ahmet sakınca yok demiş. Darekutni Yuteberbi demiş. Yani makbul mertebesinde olduğunu söylüyor. Ebu Hatim Şeyh demiş sadece. Yani sukut ifadesidir bu. Hakkında cerf ve tadil değildir Şeyh ifadesi. Eleştirenlere gelince İbn-i eskatta zikretmiş. Bistan bin Hureys'in veya Bistan bin Haris'in Haris olmaz da Hureys olur. Bistan bin Hureys'in hal tercümesinde Eşas el-Hattani'den o da Enes'den yoluyla rivayet etti demiş. Ondan da Süleyman bin Harp rivayet etti demiş. Eşası, eşas'ın Enes'den işittiğini zannetmiyorum diyor burada yani Bistam'ın hal tercemesinde zikrediyor bunu. Onun en işittiğini zannetmiyorum diyor. Ukayli'nin sözü geçti. Hadisinde yanılgılar var dediği geçti. Ee, yani onun hakkında cer, en böyle adam akıllı cer, Ukayli'nin bu sözü. Yani hadisinde yanılgılar var demesi. Tefsir edenlerin ikisi de Hakiki tevsik. Yani netice olarak bakarsak aleyküm selam ve rehmatullah. Evet. Bu sikadır, hüccettir burabi. Yani herhangi bir şey yok. Problem yok. Divanda sika evham diye zikretmiş bu yüzden. Elki aşifte sika demiş. Mughni'de saduk demiş. bu Ukay'ın söz dışında başka bir şey zikretmemiş El-Muğnide. Ee, mizan'da yine Ukay'ın sözünü zikrediyor ne? ve "Leyse bir müsellem iley" demiş. Yani kendisine tam olarak güvenilmez diye Ukay'ın sözünü zikretmiş. Ee, ve diyor ki bunu Zehebi söylüyor mizanda. Ben diyor, hayret ediyorum. Neden Bukhar ve Müslim bunun hadisini tarih etmemişler diyor. Yani sık olmasına rağmen niye Bukhar ve Müslim onunla etmemişler diye Hayret ediyorum diyor. Yani tefsik ilamel amel edileceğine de işaret ediyor. Yani sıkalığında bir problem, pürüz yok bu ravinin. Fakat şuna dikkat etmek lazım. Az önce uyardığımız gibi şeyhlerinin ve talebelerinin isimleri aynı olduğunda Eşas el-Hattani ile Eşas bin Su var. Birbirine karıştırılabilir. Buna dikkat etmek lazım. birisi Sika, zayıf. Bir Eşas zikredelim. 43. madde. Eşas bin Abdülmelik el-Humrani. Bu da Hasan el-Basri'den rivayette bulunmuştur. Sika'dır ve velem yokrıcı yani Bukhar ve Müslim'den rivayette bulunmamışlardır diyor yani burada görüldüğü gibi cerf falan yok sadece Bukhar ve Müslim'in rivayet etmediklerini zikrediyor Zehebi. dört sunen sahipleri bundan rivayette bulmuşlar Eşas bin Abdilmelik el Humrani e, Hanın ötresiyle okunuyor Humrani diye Alukumsalam ala El Basri Ebu Hani Künyesi Basralı ve Künyesi Ebu Hani 146 senesinde vefat etmiş. Bukhari sahinde bundan talik olarak yani muallak rivayet zikretmiş ve başkaları rivayet etmiş. Yani Müslüm haricinde diğerleri rivayet etmişler. Hasan el-Basri ve İbni Sirin'den rivayette bulunmuş. Kendisinden de yine Şube ve El-Kad'dan ve bir topluluk rivayette bulunmuş. Yani Şube, Eşas yolu Hasen'in rivayet ettiği zaman üç Eşas'tan biri de olabilir. Var mı hocam şimdi ki, sadece Eşas deyince senin kast edildiği bir şey var mı? Şimdi Şube yapıyorsa bu rivayeti, yani orada bir kayda yok. Sadece Eşas denilirse, benim hatırladığım Eşas bin Su var. Yani künyeye falan belirtilmezse hmm. e, öyle hatırlıyorum. Diğerlerinde künye belirtiliyor. Allahu hmm. alem. Talebeleriyle, hocalarıyla biraz yapmak lazım. Ama şube, eşas, hasen diye gel zaman problem. Yani onu iyi araştırmak lazım. Çünkü bu ikisi sika. Yani burada e, herhangi bir cerh yok. Hasen'den rivayet etmiş. Asıl Basri'den ve Buhari Müslim ondan rivayette bulunmamıştır. Zehbi'nin zikrettikleri bu kadar. Mizanda şöyle deniliyor. Sırf Adi el-Kamil'de zikrettiği için burada zikrettim diyor. onun gevşekliğine, zayıflığına işaret eden hiçbir şey de zikretmemiştir diyor. Yani İbnadi de öyle bir şey zikretmemiş. Eğer İbn-i Adi onu zikretmeseydi ben asla zayıflara dair bir kitapta onu zikretmezdim diyor. Evet, Bukhari ve Müslim, ondan rivayette bulunmamışlardır ama acaba neden diyor. Yani burada hayret, bu ay hakkında da hayretini ifade ediyor. Mughni de benzerlerini söylemiş. Divanda Sika, <gülüyor> İbn-i Adi diyor, onu zikretmekle hiç iyi yapmamış diyor yani hiç alması doğru değil diyor. El kâşifte demiş. Yani sıka gördüler onu demiş. El sıkatta sıka denmiş. Eş yani eşaslardan herhalde burada eşas bin su var. El kindi ve eşas el hattani bunlarla karıştırılmaması için de olabilir yani bu burada zikretmesi yani eşas bin suvar zayıf ama aynı tabakanın hocaları öğrencileri bir olan iki eşas daha var belki bunun için e, zikrediliyor Allahu alemin. İbn Adi de mi Cemal diş? Aleyküm Aleykümselam. Aleykümselam. Bilmiyoruz şimdi İbn Adi yani hakkında herde zikretmemiş olabilir bir ihtimal. Evet. Burada bırakalım olmazsa. 44. madde Eşhel bin Hatim. Burada haftaya şey, bir sonraki derse kalsın inşallah. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en lâ idâhe illâh'in ve estağfurke ve